Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarına bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir. İmandaki yakınlarını iyice arttırsınlar diye, mü'minlerin kalplerine sekiine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları, Allah'ındır. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bu da, Allah'ın, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi, onların günahlarını bağışlaması içindir.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 Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, Allah'a ve Rasûlüne iman edesiniz, O'na destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz. Sana biat edenler, gerçekte,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 Ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde allanıp kullandı ve yerleşti. Kötü zanlara düştünüz. Ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz.